...katılım bankalarındaki... ...kar zarar hesabı konusunda... ...açıklama yapar mısınız? Katılım bankalarının... ...kuruluş amacı... ...faizden uzak... ...durarak... ...sermayeyi... ...biriktirme ve bunu... ...daha faydalı, yararlı işlerde... ...çalıştırma şeklinde... ...oluyor. Dolayısıyla... Kar zarar ortaklığı şeklinde kurulmuş olan bankalara verilen para o kar zarara bir çeşit ortaklık oluyor. Yani faiz akti yok ortada. Bu bakımdan katılım bankalarının dağıtmış olduğu kar bu yönüyle helal olur, faiz olmaz, aram olmaz.